Bir Biz eşyayı Yüce put haline getirdik Taksitle ödedik diye Kolay alamadık diye mobilya Allah'ın ehseni takvim üzere yarattığı çocuktan değerli hale geldi Sıkıntı buradan kaynaklanıyor Şu yeryüzünde Resulullah'ın mescidinde Ebu Bekir'in secde ettiği Çakıl taşları bile Bir müminin çizgiler Değerli olmadı da Benim taksitle ödediğim Mobille neden değerli oldu Yarın inşallah mücahit olacak Alim olacak Şehit olacak diye beklediğim bir çocuğu Bu umutla büyüttüğüm çocuğu Yeni aldığım Arabama simidinden susamlar Düşürdü diye insan Azarlayabilir mi neredesin ey merhamet ya neredesin ya anahtarı sen verdin çocuğa oyna diye o da yanlışlıkla çevirdi kontağı tuttu arabayı direğe vurdu farları kırıldı bir defa suçlu sensin anahtarı niye verdin bu çocuğa iki baktın ki çocuğun yüzü gözü patlamamış çocuk sağlam niye şükür secdesine kapanmıyorsun bu far kaç para biliyor musun? Sigortası bozuldu şimdi. Seneye bu sigorta farkını senin harçlıklarından keseceğim. Söylenir mi bu sözler? Çocuğunun gözü çıksaydı direksiyona çarpıp da o arabanın farından daha mı iyi olacaktı? Şükür bu mudur? Böyle mi şükreder insan? Çocuk mutfakla bıçakla oynadı. Senin yeni dekoratif çalışmalarından birini kesti. Sen bir Müslüman olarak ne işin vardı böyle eğlenceleri mutfağa, tabak koyduğun rafın üstüne danteller dizmişsin, onun üstüne tabak koymuşsun, onun üstüne bir dantel daha koymuşsun, çocuk da bıçağı asılırken kesmiş onları, Allah razı olsun çocuktan, malaya yani bir şeyden kurtarmış seni, çocuğa bir git çikolata hediye alsana ya meleklerin göreceği bu çirkin putperest anlayıştan kurtarmış seni işte ya bunu bir işaret kabul edip, var bir hayır ya, Allah razı olsun oğlum deyip At sana onları eyvah gitti çocuk gitti çocuk hatta ve hatta bir anne börek yapmayı öğrensin diye kızına un alıyor ona bir börek yaptırıyor çocukcağıza yanlışlıkla yakıyor onu aman Allah'ım milli servet gitti vatan gitti ben sana böyle mi tarif etmiştim ocağı bu zamanda mı koy demiştim ne yapıyorsun Allah aşkına ya ne yapıyorsun Şükret ki o börek yandı, küle almaktan kurtardınız o gün elhamdülillah. Şükür yap